Diyetler Kitabı 2356 Ebu Şureyhten Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Kime bir kan yani öldürme veya habul ki habul yaralama demektir belası ulaşırsa o şu üç şeyden birini yani kısas etmeyi veya bağışlamayı yahut diyet almayı seçmede serbesttir. Artık o dördüncü başka bir şey ister ona engel olunur. Ayrıca o bunlardan bir şey alır, ondan sonra da haddini aşarsa, ona ebedi kılınarak içinde sonsuza kadar kalacağı cehennem vardır. 2357, Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazım'dan, o da babasından, o da dedesinden. ve Vesselam Yemen ahalisine bir mektup yazdı. Mektubunda, şüphe yok ki kim bir mümini delilsiz bir şekilde sebepsiz yere öldürürse, onun cezası öldürülen kimsenin velilerinin diyet almaya veya bağışlamaya razı olmaları hariç kendisinin kısas edilmesidir. 2358 Sehil bin Ebu Hasme'den Haris soğurlandan bir kimse olan Abdullah bin Sehil bin Ebu Hasme Hayber'den yiyecek almak maksadıyla kabilesinden bir toplulukla beraber Hayber'e çıkıp gitti. Derken Abdullah'a zulmedip öldürüldü. Boynu, can damarı kesilinceye kadar bükülmüş, Sonra Hayber'in su kaynaklarından bir kaynağa atılmıştı. Bunun üzerine arkadaşlar onun için yardım istediler ve onu çıkarıp defnettiler. Ardından da Medine aleyhissalatü vesselam huzuruna geldiler. O zaman Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman bin Seyil aleyhissalatü vesselam ile eski tanışıklığı vardı. Ve beraberindeki oğulları Huvayisa ve Bin Mesut ile Muhayy öne çıktılar. Abdurrahman da konuşmaya başladı. O onların yaşca en küçükleriydi. Kan sahibi ve topluluktan eski tanışıklı olan kimse de o idi. O konuşmaya başlayınca Aleyhisselatü Vesselam en büyüğü öne geçir. En büyüğü öne geçir dedi. Seyit sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine o geri çekildi ve Hüvey ise sonra da o olmak üzere konuştular. Aleyhisselatü Vesselam Katilinizin ismini verirseniz ardından aleyhine 50 yemin edersiniz. Sonra biz onu size teslim ederiz dedi. Onlar şöyle dediler. Ya Resulullah biz bilmediğimiz şey için yemin edemeyiz. Onu kimin öldürdüğünü de bilmiyoruz. Şu kadar var ki Yahudiler düşmanımız ve onların arasında öldürüldü. Aleyhissalatü vesselam o halde onlar sizin için Allah'a kendilerinin sizin arkadaşınızın kanına akıtmakla ilgilerinin gerçekten olmadığına dair yemin ederler. Son onunla ilgilerinin olmadığına hükmedilir. Onlar da biz Yahudilerin yeminlerini kabul etmeyiz. Onlar da olan küfür bir günah için yemin etmelerinden daha çoktur dediler. Seyil sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine ve Vesselam onun diyetini yanındaki zekat develerinden yüz dev olarak verdi. 2359 Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazım'dan, o da babasından, o da dedesinden, ve vesselam Yemen ahalisine bir mektup yazdı. Mektubunda, şüphe yok ki erkek öldürüldüğü kadına karşılık öldürülür. 2360 Enes'ten. Bir kızın başı iki taş arasında ezilmişti de ona, canı çıkmadan önce bunu sana kim yaptı falanlı falanlı denildi. Nihayet başını ezen Yahudinin ismini söylendiğinde o da başıyla evet dedi. Bunun üzerine o Yahudiye adam gönderilip getirildi. O da itiraf etti. O zaman Aleyhissalatü Vesselam onunla ilgili emrini verdi ve başı iki taş arasında ezilerek öldürüldü. 2361 Ebu Cuhayfe'den Ali'ye ya Emre'l müminin Yüce Allah'ın kitabında olanların dışında vahiden bir şey biliyor musun dedim. Hayır taneyi yaran canlıyı yaratan Allah'a yemin olsun ki bunu bilmiyorum ancak Allah'ın bir adama Kur'an hakkında verdiği anlayışa ve şu sayfede olanların sahibiyim. Peki bu sayfede ne var dedim? Diyet hükümleri, esir kurtarmanın sevabı ve müşrike karşı Müslümanın öldürülmeyeceği hükmü cevabını verdi. 2362 İbn Abbas'tan. Alişte Latifesülam, cezalar, hatler, camilerde yerine getirilmez, çocuğa karşılıkta babaya kısas uygulanmaz. Aleyküm selam. 2363 Semirebin cüntepten. Ali Selamet ve kim kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kim onun uzununu keserse biz de kendi uzununu keseriz demiştir. 2364 Vail bin Hucur'dan O katil eden bir kayışlan çekilerek getirildiğinde Ali Selamet ve Selamın yanında bulunuyordu. O zaman Ali Vesselam ve öldürlen kimsenin velisine bağışlıyor musun? dedi. O da hayır dedi. Böylece diyet alırsın dedi. O yine hayır dedi. Aleyhissalatü vesselam o halde onu öldürecek misin dedi. O da evet dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki eğer sen onu bağışlarsan o gerçekten senin günahınla arkadaşının günahını alıp yüklenir. O da onu serbest bıraktı. Vayil şöyle dedi. Ben onu maktulün verisini kendisine bağışlamış olarak kayışını sürükleyip giderken görmüştüm. 2365 Abdullah bin Amr'dan vesselam, büyük günahlar Allah'a ortak koşmak ana babaya itaatsizlik etmek can öldürmek ve yalan yere yemindir 2366 sabit İbn-i Dahak'tan mümine lanet tokamak, ön öldürmek gibidir kimde şu dünyada kendini bir şeyle öldürürse o kıyamet gününde onunla azap edilir 2367 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse o demiri elinde onu sonsuza kadar kalacağı ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden karnına saplayarak azap görecektir. Kim de kendini bir zehirle öldürürse o zehir elinde onu sonsuza kadar kalacağı ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden yudumluya yudumluya azap görecektir. Kim de kendini bir dağdan aşağı atıp öldürürse o sonsuza kadar kalacağı, ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden kendini yüksek bir yerden aşağı atarak azap görecektir. 2368 i̇bn Abbas'tan Bir adam Aleyhissalatü Vesselam zamanında bir adam öldürmüştü de Aleyhissalatü Vesselam diyetini 12.000 dirhem kıldı. İşte bu Yüce Allah'ın onlar ancak Allah ve Resulü kendilerini ihsanından zenginleştirdiği için öç almaya halklılar sözüyle işaret buyurduğu husustur. Tövbe 74. 2369 Amr bin Hazım'dan ve Selam Yemen ahalisine altın sahiplerinin ise diyet olarak bin dinar vermeleri gerekir diye bir mektup yazdı. 2370 Amr bin Hazım'dan o da babasından, o da dedesinden. Aleyhissalatü Vesselam Yemen ahalisine şöyle bir mektup yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Muhammed'den Zuruayn, Meafir ve Hemden boylarının hükümdarları olan Şurahbil bin Abdukulal, El Haris bin Abdukulal ve Nuayn bin Abdukulale. İşte mektupta. İnsanın hatayen veya kasıtlıya benzer öldürülmesinde diyet yani 100 deve kadardır buyurdu. 2371 Zuhri Ebubekir Bekir Bin Muhammed Amr Bin Hazım'dan ve Vesselam Yemen halisine bir mektup yazdı bu mektupta şu vardı Aleykümselam var anlatılan tamamen kesildiği zaman burunda diyet gerekir, dilde diyet gerekir dudakta diyet gerekir kaşaklarda diyet gerekir erkeklik organında diyet gerekir omurgada diyet gerekir, gözlerde diyet gerekir tek ayakta diyetin yarısı gerekir. dimain zararına ulaşan baş yarığında diyetin üçte biri gerekir. İçeriye işlemiş olan yarada diyetin üçte biri gerekir. Baş veya yüzde meydana getirilip de kemiğin kırılıp yerinden oynandığı veya ufandığı yarada on beş deve gerekir. 2372 Abdullah'tan ve Vesselam hatayeni öldürmede diyeti toplam 100 devenin 5'te 1'leri sayısınca 5 çeşit deve hükmetti. 2373 İmran bin Hüseyin'den bazı fakir insanlara ait bir köle bazı zengin insanlara ait köle bir olan elini kesti de sahipleri aleyhissalatü ve gelip ya Resulallah o gerçekten bazı fakir insanlara aittir dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü ve sellem bunun aleyhine hiçbir şey hükmetmedi. 2374 Ebu Musa'dan, Ali Silahat Vessilan, parnakların diyetleri eşittir, buyurdu. 2375 İbn Basdan, Ali Silahat o serçe parnağı ile baş parnağını göstererek, bunun diyeti ile bunun diyeti eşittir, buyurdu. 2376 Muhammed bin Amr bin Hazım'dan. Resulullah Yemen ahalisine şöyle yazdı. El ve ayak parmaklarının her birinde 10 deve gerekir. 2377 Amr bin Şuayb'dan Aleyhisselatü Vesselam baş kemiğini ortaya çıkaran baş yaralarında beşer beşer deve hükmetti. 2378 Amr bin Hazım'dan Aleyhissalatü Vesselam Yemen ahalisine el ve ayak parmaklarından her parmakta 10 deve gerekir. Baş kemiği ortaya çıkan baş arasında 5 deve gerekir buyurdu. 2379 Aleyhissalatü Vesselam dişlerde beşer beşer deve hükmetti. 2380 dişte 5 deve gerekir buyurdu. 2381 İmran bin Hüseyin'den bir adam bir adamın elini ısırdı. Isırılan kimse de elini çekip aldı ısıranın iki ön dişi düştü. Bunun üzerine Ali İslaht ve sellem'den davalaştılar. O da şöyle buyurdu. Biriniz kardeşini döl hayvanının ısırması gibi ısırıyor mu? Sana diyet yok. 2382 Ebu Hureyre'den Ali İslaht ve sellem sahibi tarafından bağlanmış bir hayvanın bağından kurtularak yaptığı yaralama ve zararlar boşa gider. Hayvanın sahibi tarafından ödenmez. Kuyu zararı da boşa gider. Maden zararda boşa gider, rikazda ise 5'te 1 nispetinde vergi vermek gerekir. 2383-2384 yine aynı. 2385 Mugure'den Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kadın bir adamın nikahı altındaydılar. Derken birbirlerini kıskandılar da biri diğerine bir direklem vurdu ve kendisiyle karnındaki cennini öldürdü. Bunun üzerine iki tarafın adamları Ali selatü vesselama davalaştılar. O da cennet hakkında bir gurre köle hükmetti ve bunu vuran kadının akilesine yükledi. 2386 İbn Abbas'tan Hazreti Ömer halka Resulullah'ın, Ali selatü vesselamın cennet hakkında verdiği hükmünü sordu da Hamel bin Malik İbn el-Nâgib ayağa kalktı. Ben hanımım olan iki kadının arasındaydım derken onlardan biri diğerine bir çadır direğinden vurdu ve onu öldürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun cenin hakkında bir gurre köle ile ona mukabili vuran kadının öldürülmesini hükmetmişti. 2387 Ebu Hureyre'den Huzeyl kabilesinden iki kadın vuruştular da biri diğerine bir taş atıp onu ve karnındaki cenini öldürdü. Bunun üzerine onların yakınları diyet uçunda Aleyhisselatü Vesselam'dan davalaştılar. O da hükmetti ki ölen kadının ceninin diyetine bir gurre yani bir erkek köle veya bir kadın köle Aleyhisselatü Vesselam öldürülen kadının diyeti ise öldüren kadının akilesinin vermesi gerektiğini hükmetti. Verilecek diyette de öldürülen kadının çocuklarıyla onların beraberinde olanlara miras çıkıldı. O zaman Hamel İbn-i El-Hüzeyle ne biçim ne bir şey içmiş ne de bir şey yemiş ne konuşmuş ne de ses çıkarmış olmayan bir kimsenin diyetini nasıl öderim? Bunun gibisi heder edilir, ondan diyet alınmaz. Ali sallallahu aleyhi ve da yaptığı secili konuşmadan dolayı bu ancak kahinlerin kardeşlerinden buyurdu. 2388 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve kasıtlıya benzer hatayen, yani kamçı ve değneklerin öldürülenin diyeti yüz devedir. Bunlardan kırkının karınlarında yavrular olacak. 2389 Zuhri'den bir adam bir delikten Aleyhisselatü Vesselam'ın odasının içine bakmış. O esnada Aleyhisselatü Vesselam yanında kendisiyle başını hilallemekte olduğu bir kargı varmış. Derken Ali Vesselam onu görmüş de şöyle buyurmuş. Şayet bilseydim ki sen bana bakıyorsun şunu gözüne sokardım. Aleyhisselatü Vesselam izin isteme esası sadece bakmaktan dolayı tanınmıştır. Buyurdu. 2390 Sehir bin saatten bir ara Aleyhisselatü Vesselam yanında kendisiyle başını kaşımakta olduğu bir kargı varken bir odadaymış. Bir adam yukarıdan ona bakmış. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şayet bilseydim ki sen bana bakıyorsun kalkar şunu gözüne dürterdim. İzin isteme esası sadece bakmaktan dolayı konulmuştur buyurdu. 2391 Muti'den Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyurdu demişti. Hiçbir Kureyşli bugünden sonra kıyamete kadar tutularak bağlanarak öldürülmeyecek. 2392 Abdullah bin Muhtiden, ben Aliş-ı ve Sallamı şöyle buyururken işittim, deyip yukarıdaki hadisin aynısını zikrediyor. 2393 İyad bin Lakit Ebu Rimseden. Beraberimde bir oğlum olduğu halde Medine'ye geldim. Aleyhisselatü ve henüz hiç, hiç görmemiştik. Bu sebeple hemen ona geldim. Aleyhisselatü Vesselam da üzerinde yeşil iki elbise olduğu halde dışarı çıktı. Ben onu gelince tariften onu hemen tanıdım ve yanına gittim. Derken bu beraberindeki kimdir buyurdu. Kabe'nin Rabbini and olsun ki benim oğlum dedim. Senin oğlun mu dedi. Onun oğlum olduğuna şahitlik ederim dedim. O zaman ama şüphe yok ki ne bu oğlan senin sorumlu tutulacağın suç işler ne sen onun sorumlu tutulacağı suç işlersin. 2394 yine aynı. Ve bu bapta bitti.